Cenabı Hakk'ın nusret ve inayeti ve Nebiyy-i muhteremimizin mededi ruhaniyetiyle aday dini kahr ve tedmir ve kulu bir müslimini sermediyse adetlerle tesrir eylemeniz va'd-ı celil-i ilahi ile müeyyed ve mübeşşerdir. Bu ifadeleri şu şekilde sadeleştirebiliriz. Allah'ın açık dini adına hızla savaşa çıkan Müslümanları her konuda başarılı kılıp yardım edeceğine onun yüce lütuflarıyla söz verilmiştir.